Merhaba, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Su hakkında bu hafta yurdumuzdaki onlarca gölden bir tanesi Ankara'nın... ...belki de tek, göl, tek gölü demeyelim, Mogan'la birlikte tek gölü, Eymir Gölü'nden birazcık bahsedeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda burası Ankara'nın ender yeşil alanlarından biri olarak gündeme düştü, yapılaşmaya açılıyor. Ee, bu konuyla gündeme geldi ee, bir bölümünün Eymir etrafında bir bölümün e, sit derecesi düşürülmüş ikinci dereceden sit alanı olarak ilan edilmiş bu konuyla da ilgili Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan bir açıklama yapmıştı ee, Biz de bu açıklamadan yola çıkarak kendisine e, konuk olarak stüdyomuza telefonla e, konuk ettik ee, Tezcan Hanım merhabalar Evet Tezcan Hanım'a şu anda bağlanamadık. Tamam. Biz başlayalım ha, birazcık anlatalım o sırada zaten o teknik sorunumuzu çözmüş oluruz Evet belki şeyden başlayabiliriz sadece mesele emir gönü ile ilgili değil evet. e, aslında son 3 e, sene içerisinde sulak alanların geleceğini doğrudan ilgilendiren çeşitli yasal değişiklikler evet. e, gündeme geldi Bunlardan e, ilk akla gelenler diye söyleyecek olursak Hı -hı. sulak alanların korunması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Evet e, Yenilebilir enerji kanunu, e, tabiatı ve Biyoçeşitliliği çeşitliliği koruma kanunu. Şimdi bu e, değişiklik içeren kanunların içerisinde koruma isimleri çok yaygın bir biçimde Aha. kullanılıyor. Ama bunların özüne e, dönüp bakıldığında, neyi düzenlediklerine dönüp bakıldığında aslında korumayı değil, daha çok yasal boşluklar oluşturarak bu alanların, e, sadece sulak alanların da değil hatta, e, daha fazla kullanımına ee, ...olanak sağlayan... ...düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Hı hı. Ee, bu sulak alanlardan... ...bir tanesi işte... ...Ankara'da hı hı. yakınındaki... ...Eymir Gölü. Eymir Gölü'nün e, işte birinci... E, ...Sit alanından ikinci derece... ...Sit alanına indirilmesi... ...gündeme hı hı. geldi. Yapılaşmaya izin verildiği noktasında. Herhalde... E, ...Tezcan Karakuş Candan... ...hatta... evet. Tezcan Hanım merhabalar... ...bizi duyabiliyor musunuz Tezcan Hanım? Evet hala bir ee, problem evet. yaşıyoruz Hı -hı. demek ki biz devam edelim... Evet o kanunlardan bir parça Hı -hı. bahsedelim ondan sonra... ...mesela bu e, bunlardan bir tanesi sulak alanların korunması yönetmeliğinde değişiklikti... E, ...bu 2000, e, yılın, 2010 yılında yürürlüğe girdi... Akarsuların sulak alan tanımı dışına çıkarılıp işte çevrelerinde koruma bölgelerinin oluşturulamayacağına ilişkin bir takım hükümler getirildi bu kanunla birlikte. Hı hı. Sulak alanların çevresinde faaliyetleri e, tanımlanan tanımlayan koruma bölgelerinden birisi olan Tampon bölge eski yönetmelikte en az 2500 e, metre olan sınırı muğlak ve kötü kullanıma davet eden böyle 2500 metreyi geçmemek üzere gibi bir ifadeyle değiştirildi. Böylece sulak alanları ekolojik, biyolojik ve hidrolojik boyutta olumsuz yönde etkileyecek yani kirlilikten bahsediyoruz. Su azlığı, biyoçeşitlilik kaybı gibi pek çok ekonomik faaliyetinde önü açılmış oldu bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte. Evet. Bir daha şansımızı deneyelim. <gülüyor> evet. ee, belki uzun ismiyle söyleyelim. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan. E, lan biz bugün görüşmek istemiştik. Tezcan Hanım Hatta mısınız acaba? Evet evet ha, hatta. Merhabalar şükürler olsun. <gülüyor> Hoş geldiniz Tezcan Hanım. Tezcan Hanım. E, kusura bakmayın bir teknik arıza oldu herhalde. E, biz biraz Tezcan. giriş yaptık Tezcan Hanım. E, bu işte son 3 senede özellikle sulak alanların geleceğini doğrudan ilgilendiren yasal düzenlemeler olduğunu ki bu düzenlemeler sayesinde çok hoyratça bir biçimde e, bu alanlara giriliyor. Son e, günlerde de eğimür. E, Gülü bu konuda gündeme geldi. Sizin de bir basın açıklamamız olmuştu. Biz bayağı bir uzattığımız için direkt sözü size bırakalım. <gülüyor> evet. e, konuya ilişkin olarak e, neler söyleyebilirsiniz baştan itibaren? Evet, şunu söyleyebilirim. Aslında Eymir Gölü, Melih Gökçek yönetiminde oldukça fazla dikkat eder bir duruma geçti. Çünkü Eymir Gölü biliyorsunuz özel çevre koluma alanı içerisinde gölbaşı özel çevre koluma alanı içerisinde ve ağaçlandırılacak alan koruma, birinci derece doğal sit alanı. Ama Melih Gökçek yani burada bir şekilde İmrahol Vadisi'ni de içerisine alan bir yaklaşımda yaklaşmayı açmak istiyor. Bunun aslında ilk ee, sözlerini de resmi olarak ilk e, ipuçlarını da otlu koruma amaçlı nazim imar planında e, e, sözünü etmiştik. Çünkü ortadoğu Teknik Üniversitesi yolu geçtikten sonra belli bir e, miktarda plan yaptığı için düzenleme ortaklık payı e, istenecek ve bu düzenleme ortaklık payının da e, Eymir Gölü ya da Eskişehir yolu aksı üzerinde isteneceğini e, ifade etmiştik. Çünkü e, buraların daha bir rant getirisi yoğun olacağı yaklaşımıyla o dönemde hani bizi eleştirdiler yani Eymir Gölü yapılaşmaya mı açılıyor açılmıyor mu diyenler oldu ama zaten Eymir Gölü yapılaşma tehditü altında Hı -hı. bunu İmrahol Vadisi'ndeki o özellikle altın oranla başlayan yapılaşma süreciyle tehdit altında. Geçtiğimiz haftalarda yine bizim takibimize takılan ve kamuoyu da bizim tarafımızdan bilgilenmiş oldu diplomatik otel yapılması. Eymir 150 metre yakınına Diplomatik otel e, yapılması. Tezcan ee, Hanım bir şey, şey sormak mi? istiyorum ya. Ee, şimdi bu evet sizin sayenizde öğrendik bu projeden de bizim aklımıza dünden beri bu soru takıldı. Bu diplomatik otel turizm toplu yapısı diye geçiyor. Evet. Bu isim neyi kas <gülüyor> ne anlatıyor bu isim? Şey Proje anlayamadık biz. Ismi... <gülüyor> Nasıl bir şey anlatıyor? Yani <gülüyor> biz tabii neyi kapsadığını bilmiyoruz ama şöyle bir şey olabilir. Daha önceleri orada bir otel yapmayı planlıyorlardı. Hani yurt dışından gelen heyetlerin katılacağı, diplomatların katılacağı özel bir otel o yüzden diplomatik. Ah, tamam. ondan kaynaklı. Belli bir konseptli bir, bir otel, otel şey. Yani sadece diplomatların alacağı ama toplu yapısı olan evet. tek bir bina yani nasıl bir şeydir anlayamadık biz bir türlü isimden projenin neye içerdiğini anlayamıyoruz onu <gülüyor> evet. ya tabii ki hani diplomatik ama şöyle bir şey var zaten oteli bir külü otel olarak göremiyorsunuz apart otel gibi planlanmış aslında villalar e, hmm. gibi düşünebilirsiniz yani hmm. diplomatik e, villalar gibi düşünebilirsiniz ona hmm. diplomatik toplu otel yapısı diyerek başka bir ee, yeni bir kavram şey yaratmışlar <gülüyor> kılıf bulmaya çalışmışlar evet. Evet. Yani bir kere bu 150 metre yakınında olması Eymir Gölü'nün ve özel çevre koruma alanı sınırlarının içerisine giriyor olması çok büyük bir tehdit aslında Eymir Gölü'nün yapılaşmaya açılmasında biliyorsunuz daha öncesinde Melih Gökçe'nin orada bir işte Boğaz Ankara gibi bir projesi vardı. Evet ee, Melih Gökçek'in Ankara'nın e, sulak bir bölgede olduğunu düşün, düşünüyor büyük ihtimalle. Ee, ondan dolayı böyle e, şehrin muhtelif yerlerinde de su kullanımı söz konusu. Duvarlardan akan şelaleler, havuzlar, havuzlar gibi e, şeyleri var. E, projeleri var ama e, çok da sulak bir alanda olmadığını Hı. biliyoruz en azından. Zaten iki, iki tane bir göl var. var. Yani bu, e, böyle yapay bir e, su ögesi kullanılıyor evet. Ankara'da. Oysa Ankara'nın Yer altında çok önemli su kaynakları var Bunların hepsini kapattılar ve ıslah etmeye çalıştılar Biliyorsunuz Hı. derelerimizi Yani Ankara bir Venedik olabilirdi Akıllı bir insanın elinde Hı. Ama sonuçta yer altındaki dereleri ıslah edip Üstünü kapattılar ve sonra da şelaleler yaparak hani bu yapaylığıyla Ankara'yı suyla buluşturmaya çalışıyorlar. Yani bu da çok tehlikeli. Zaten doğal olarak bizim su alanlarımız, sulak alanlarımız var ki bunlar mesela Eymir Gölü de bunlardan bir tanesi. Mogan Gölü, Eymir Gölü ve bunlara bağlayan iki tane küçük göl. Bunlar aslında Ankara'nın çok önemli su kaynakları ve bir de şöyle bir şey var. Vadi içerisinde aslında buralar bir taraftan da taşkın alanları. Yani hmm. sizin oraya herhangi bir yapılaşma yapmanız da sıkıntılı Yine Altın Oran için tam İmrahol Vadisi'nin tepesinde işte Eymir'e e, nazır yapılan Altın Oran içinde Heylan bölgesi orası yani Tapusunda yazıyor heyelam bölgesi diye ama buna rağmen hem işte taşkın alanlarında hem vadinin ekolojisi ve florasını tehdit eden şekilde yapılaşmaya açılmak istendiğini biliyoruz. Bu diplomatik otel de bunun ilk adımı olacak. Yani bu kadar yakın ilk defa Eymre 150 metre yakınlıkta bir diplomatik otel. Inşaatının başlaması söz konusu yani planlar falan yapılmış aslında projeler çizilmiş Çeleşecik Bakanlığı'na başvurulmuş ruhsat alması gerekiyor ruhsat aşamasında ee, çevresel etki değerlendirme raporu istendiği için aslında biz bu süreci e, çevresel etki bakış açısından yakalıyoruz. Hı hı. Evet. Ee, Orada bir askı. Bu işler. Hı hı. Ee, aslında bu e, projenin e, askıya çıktığı dönemde ismi yazılmadığı için gözden kaçtı'nın ilişkin bir şeyiniz de vardı, değil mi? Gerçekten. Tespitiniz de vardı. Yani bunu zaten e, diplomatik otel diye yazmıyorlar Çek kararı gerekli değildir Diye bir e, şey var e, Sitede oradan yakalıyorsunuz. Ya yani o kadar zor ki işte Büyükşehir Belediyesi'nin askı e, süreçlerini takip edeceksiniz. Meclis kararlarını, koruma kurulun, çevre şehircilik, il müdürlüğünün bir de bütün bunların içine gireceksiniz. İşte yüzlerce, binlerce planın içerisine gireceksiniz. O mu, değil mi? Neyin ne olduğunu anlayacaksınız. anlayacaksınız. Teker teker bakmanız evet. gerekiyor. Ancak o zaman yakalayabiliyorsunuz. Yani evet, başka evet, türlü o olmuyor. Zaman. Ama biz de artık biz de bu işin kurduğu olduk. Biz de Hı -hı. E, bu kadar kapalı yazılıyorsa mutlaka işin içerisinde bir bir var şey var. Tek tek diye. giriyoruz, bütün çevresel e, etki değerlendirme raporlarının hepsini inceliyoruz. yani. Hı -hı. Evet, gerçekten muazzam bir işlemik bu. Şimdi <gülüyor> alanın ikinci dereceye, doğa, derecede doğal site çevrilmiş olması nasıl açıklıyorsunuz peki? Nasıl böyle bir şey yani olabildi yani? Yani bu Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin hazırlandığı planda da ikinci derece doğal site alanı e, olarak geçiyor, ama doğal olarak da o zaman o, o Eymir Gölü içerisinde. E, turizm tesisleri yapılabilir anlamına geliyor evet. Yani bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin elinde olabilir Buna izin vermeyebilir Ama hmm. yarın bu konuda duyarlı olan bir yönetim olmadığında Üniversitenin elinde olması Hani bunu bu işin garantörü anlamına gelmiyor Tabii. Ee, hmm. Yani Türkiye'de her şey değişiyor ee, yani ola ki bir e, başka şekilde değiştiğinde oraya turizm testlerini yapılmayacağının garantörü kim olacak? Yani o zamanki oklu yönetimi olacak? Yani bütün bunların hepsi e, aslında e, başka türlü yerlerde e, garanti ve sigorta edilir durumda olması gerekiyor. Yönetimlerin şeyine bırakılmayacak kadar önemli. Ama evet. ö, öbür taraftan da şeyi görüyorsunuz yani bir gecede sit dereceleri değişiyor. İşte atık olman çiftliğinde öyle birinci dereceden üçüncü dereceye değiştirdiler. Ya onu bırakın işte hukuksal bir süreç kazanmışsınız ona rağmen inşaat devam ediyor. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Yani doğanın e, yaşam alanlarımızın Su kaynaklarımızın vadilerimizin yani o kadar kötü bir süreç ki hani tam bir böyle betonla yaşanan bir aşkla karşı karşıyayız yani her şeyimiz alt üst oluyor ve bizim bunu sonra getirmemiz mümkün olamayacak bütün doğal kaynaklarımız gidiyor çünkü. Geri dönüşü olmaz ya, biçimde. Geri dönüşü yok bunların hani bir bina yapılır bina yıkarsınız ama yani bütün o doğal kaynaklar mahvedilmeye başladığında ciddi bir çölleşmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bunların durdurağı yok işte gördüğünüz yani 6000 bin tane zeytin ağacını kesildi. Yani iki gün bekleyebilirlerdi. Danıştay'ın evet. kararını iki gün sonrasında evet o zaman da itiraz et, etmeye devam edecektik Danıştay kesin kararı verse bile ama yine de iki gün sonrasında kesilmeme ihtimali yüksekti bu ağaçların ama şimdi altı evet. bin tane ağaç gitti yenisini dikmek evet yenisi dikilecektir zaten. Ama e, o ağaçların içinde asırlıklar Ama, da vardı. Asırlık ağaç var, evet, e, ağaçlar. Evet. Yani. Bunları bir çırpıda evet. yerine yenisini getirmek mümkün değil. Cidden böyle bir kayıp yaşanıyor. Yani bunu fark etmek lazım. E, evet. Bunu da hiç hesaba katılmıyor. Asıl e, insanı öfkelendiren de e, bu. Evet, yangından mal kaçıyor gibi. Geleceğimizi çalıyorlar çok açık. Geleceğimizi çalıyorlar yani. Arinç e, söylüyor yani zaten çok teşvik verdik daha taş diyor şey oldu zeytin ağacı evet. oldu diyor yani evet. senin verdiğin teşvik on yıllık teşviktir o zeytin ağaçları 80 yaşında Hı. yani evet. siz yeni bir tane ağaç diktiğinizde 80 yıl sonrasını çalıyor zaten evet, bizim doğru. elimizden. Yani gerçekten tahribi, bak çok büyük de bunun onarılması da çok zor. Özellikle doğa tahribatının onarılması çok zor. Evet. evet. E, bu zeytin ağaçlarının yetiştiği bölgelerle ilgili e, dün akşam da bir televizyon programında e, bir harita gösterildi. Çok sınırlı alanlarda yetişebiliyor. Aslında bahsettiğimiz alanlarda bu koruma altına alınması gereken ya da korunmasını talep edilen alanlarda şu anda Türkiye yüz ölçümünün yüzde beşinden bahsediyoruz. Ancak, ee, o, kadar, ancak evet. o kadardan Hı. bahsediyoruz. Hani bunlara yönelik e, çok ciddi bir şey var, kıym var diyelim. Tamam olas. Ee, şimdi şöyle bir şey isterseniz, var. İsterseniz Tezcan Hanım bir müzik arası verelim. Ondan tamam. sonra bölmeden devam edelim. Sağ olam. Tamam, tamam. evet, evet şimdi. Evet. Evet. Şimdi Charlene Spiteri'den dinliyoruz. Many Rivers to Cross. We'll be right Evet, su hakkında bu haftaki konuğumuz Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan ve konumuz da Eymir Gölü. Eymir Gölü'nün başına gelenler. Tezcan Hanım tekrar hoş geldiniz diyelim size. Merhaba. Evet. Şimdi e, birinci bölümde hani neler olduğunu konuştuk bu projeden işte diplomatik otel projesinden bahsettik birazcık. Şimdi de biraz hani şöyle bir durum da var e, bu yaz mesela ODTÜ çok gündeme geldi yol çalışması yapılıyor. İşte ODTÜ'nün e, yine yakınlarında Türk İş blokları vardır oralarda bir kentsel dönüşüm hikayesi var. Onunla da aslında Hı -hı. hepsi birbiriyle bağlantılı birazcık da onlardan bahsedebilirsek. İyi olur. Ee, tabii aslında bir yerden biz en çok şeyi tartışırız. Bir yerden bir yol geçmişse orada ciddi bir yapılaşma süreci başlayacak <gülüyor> demektir. Evet. Çünkü bizim ülkemizde İkinci daha geçişse... olduğu gibi. Arazi birden değerlenmeye başlıyor biliyorsunuz. Evet, e, dolayısıyla e, şimdi tabii ki e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin e, işte bir gece ağaçları kesilerek yapılan yolunun arkasında da çok ciddi bir rant ilişkisi var. Evet. Yani bu rantta oradaki işte aslında e, ekonomik ömrünü doldurduğunu e, söyledikleri yapıların e, işte kentsel riskli alan e, statüsüne girerek kentsel... Tabi tutulması ve orada artık büyük ölçekli biliyorsunuz Çukurambar'la birlikte başlayan o rezidanslar yüksek e, dikey büyümesi e, olan yüksek yoğunluklu yapılar e, oluşacak. O zaman bu da çok ciddi bir rant ilişkisi getir, e, geçirecek. Hı -hı. E, bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Özellikle Otlu yoluyla birlikte ciddi bir rant e, hattı saçıyor. ve aksı oluşturuldu Hı -hı. o yol üzerinde. Yüzüncü e, yılda bundan payını alacak. insanlar zaten... Daha yol yapımı aşamasında ve öncesinde çantacıların dolaştığını biliyoruz orada. insanları ikna etmek için işte size 3 daire verilecek, 4 daire verilecek tarzında mal sahiplerini ikna etmek için dolaştıklarını biliyoruz. Bu açıdan da çok riskli. Ama öte yandan da yine Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin koruma maaşı Nazım İmar Planı'nda olan aslında Bilkent aksıyla bu açılan yolu bağlayan bir tünel yol. Evet, evet. O tünel yolda aslında e, Bilkent'teki o şehir hastanesiyle birlikte oradaki rant ilişkilerini hareketlendirecek bir yol. Yani bunu o dönemde söylemiştik biz ciddi şekilde o aks üzerinde yani Bilkent'in eski şehir paralelinde gelişecek aks üzerinde de ciddi bir e, işte dikey büyüme yatay olarak yayılma gibi rant ilişkileri var. Mesela o tünel yolda bunun yolunu açacak. Ve Etkişehir aksında özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin olduğu noktadaki alanda ki o sıkışmayı açmak için de muhtemeldir ki, hani bu kadar çok açık diyemiyoruz ama muhtemeldir ki oralarda yapılaşmaya açılacak. Yani işte böyle kıyısından köşesinden otlu arazisi didiklenmeye başlanacak, ısırılmaya başlanacak ve yapılaşmaya açılacak. Yani bütün planlar bütün yaklaşımlar bir miktar onu gösteriyor bunu planlayanlar açısında ha, buna OTTÜ ne kadar direnecek Ankara ne kadar sahip çıkacak aslında e, o oldukça önemli e, ama, ama ciddi an, bir direniş bizlerde... oldu aslında olmaya da devam ediyor değil mi yani bu direnişin hikayesini biz e, zaman zaman medyaya yansıyor dinliyoruz. Evet yani bir direniş var şu anda Eymir Gölü ile ilgili sosyal medya üzerinden özellikle diplomatik otelin yapılmasıyla birlikte e, bir e, sosyal medya üzerinden bir karşı çıkış örgütlenmeye çalışılıyor. Hani bu. E, e tehdit altında olduğuna e, yönelik e, ama onun ötesinde de yani açıktan hani böyle her şeyi tartışabileceğimiz e, belki Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin de yönetiminin de bu kadar açıktan her şeyi şeffaf olarak tartışabileceği bir ortama ihtiyacımız da çok açık. Hı hı. Yani çünkü şeyi biliyoruz e, daha henüz e, düzenleme ortaklık payının nereden verileceğine dair e, bir somut veri yok elimizde. Biz diyoruz ki Eskişehir yolu aksındaki tünel yolun altındaki yeri almak istiyor diyoruz Melih Gökçek ve Eymir Gölü'nün etrafındaki yeri almak istiyor. İkisinden birisini isteyecek. Çünkü düzenleme ortaklık payı isteyecek bu kadar planı yaptıktan sonra. Ama buna dair Henüz bize bir bilgi verilmiyor ama bunlarla ilgili tartışmaların, görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Yani tıkandığında mı, anlaşılamadığı bir durumda mı kamuoyu bilgilendirilecek böylesi bir noktada. Evet. Bu konuda da bence herkesin sorumlu olması gerekiyor. Çünkü o arazi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin arazisi olabilir. Ama o arazi kamusal olarak hepimize ait. Oradaki ağaçlar hepimizin şeyini, havasını temizleyen, oksijenini sağlayan ağaçlar dolayısıyla hani bazen size ait olan yer sadece size ait değildir belki bunun farkında olarak çalışmaları yürütmekte anlamlı diye düşünüyorum ben. Evet. evet. Söylüyorsunuz. Ee, aynı zamanda bu bölgenin yani biz su hakkı kampanyası e, olarak ya da şu anda su hakkı programı yaptığımız e, için e, su e, varlıklarına etkisini de hani e, göz önüne alarak e, Gölü'nü e, yapılaşmasını e, gündeme evet. getiriyoruz. E, çünkü bu e, sulak alanların kaybı e, ülke genelinde e, çok fazla. Evet. Yani e, mutlak koruma altına alınması gereken e, alanlar özellikle e, önümüzdeki yani aslında yaşamaya başladığımız zaman önümüzdeki dönemde çok ciddi bir biçimde yaşayacağımız iklim krizi, e, kuraklık meselelerini dikkate alarak evet. var olanları ee... korumak amaçlı hareket etmek gerekiyor yani kullanıma açmak değil korumayı daha fazla e, e, alanı korumayı hedeflemek gerekiyor ve kullanımı e, azaltmak gerekiyor ama bu projede e, bu projeden de anlaşıldığı üzere aslında e, sulak alanların tehdidi de söz konusu. Aynı zamanda ormanlık alanın tahribatı e, yeryüzü e, yeraltı sularının e, oluşmasına da e, engel oluyor. Yani birkaç katmanlı şeyi e, sorunu Tabii. bir den, e, Hadi. doğuruyor. Tabii. Ha, Çünkü mi? burası aslında Ankara'nın çok önemli bir su havzası. İşte Mogan Gölü, Eymir Gölü ve sonrasında da ince suya kadar inen bir su havzası ama aynı zamanda da sel bölgesi kapalı Hı -hı, evet. taşkın bölgesi burası. Yani buraların yapılaşmaya açılması demek çok ciddi bir risk demek. Zaten yeraltı kaynak sularının ekolojik dengenin tamamen bozulması anlamına geliyor. Bir de bunlar zaten çok yumuşak zeminlerdir. Yani sulak alanlar ve havzalar olduğu için zemin yumuşaktır. Hı -hı. Yani sizin buraya yapacağınız bir şeyin de yani güvenliği açısından bir anlamı olması çünkü zemin çok yumuşak Hı -hı. mesela şeyi örnek vereyim ben Atatürk Orman Çiftliği'nde Anka Park yaptı biliyorsunuz Disneyland yaptı Melih Gökçek Hı -hı. E, orası da Ankara Çayı'nın aslında ve e, sizin orada yaptığınız şey e, o aletlerdeki e, o en ufacık bir harekette o zeminin yumuşak olmasından Hı -hı. kaynaklı çok büyük kazalar olabilir ve ee, yani bu ölümlü kazalar olabilir hı hı. Aynı şey burası için de geçerli Yani bu tür yerler korunacak Ve ağaçlandırılacak evet, yani Başka bunu bir şey yapılamaz oh. evet. Evet. evet çok teşekkür ediyoruz Süremizin sonuna, sonuna geldik Tezcan Hanım Değerli bilgileri bizlerle paylaştınız Çok teşekkür ediyoruz Bu ben mücadele devam ederim. edecek biz de hani Su Hakkı kampanyası olarak bu konunun peşinde olacağız. Teşekkürler. Peki, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet Su Hakkı hakkında bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su Hakkı Kar için değil, yaşam için su.